Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Emma ba'd Şimdi abdestin faziletleri Abdestin farzları ve abdestin sünnetlerini okuduk ee, Gücümüzün yettiği kadar anlatmaya da çalıştık Gece, Abdestin sünneti diye bir şey yoktu bu kitapta Hep şey Abdestin farzıydı Birkaç tane abdestin sünneti bahsedebildik. Bugün de abdest almanın gerekli olduğu yerler bir de abdest almanın müstahap olduğu yerleri okuyacağız inşallah. Buyur abi. Abdest alınmasının gerekli olduğu haller. İster ile ister farz olsun namaz kılmak için Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip Topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer zülüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yağmurt yolculuğu halinde bulunursanız, yahut birinin suvaletten gelirse, yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemim edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güç çıkarmak istemez. Fakat sizi temiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Şimdi e, burada ister nafile ister farz olsun namaz kılmak için abdest almanın gerekli olduğu tabi adam abdestsizse. Yani abdestli olan bir adamın namaz vaktinde tekrardan abdest alması gerekmiyor. Çünkü burada e, Allah Azze ve Celle doğrudur. Diyor ey iman edenler namaz kılmak istediğiniz zaman veya namaza kalktığınız zaman abdest almamızı emrediyor. Yalnız bu nedir? Abdestsizlik hali için geçerlidir. Adamın abdesti varsa ikinci bir namaza dahi kalkıyorsa abdest alması gerekmez sadece abdest alırsa bu abdest müstehab bir abdest olur Ebu Hureyye'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu abdesti olmayanın namazı abdeste başlarken Allah'ın razı almayan kimsenin de abdesti yoktur beyti tavaf etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur beyti tavaf da bir namazdır ancak Allah bunda konuşmayı bir bakmıştır şimdi e, bu beyti tavaf etmek için abdest meselesinde de Ayşe annemiz yolda sırf denilen bir yerde hayız olunca peygamberimiz ona diyor ki <gülüyor> sen e, haç, haç yapanların yaptığı bütün fiilleri yap if'ali ma yef'alul haccu illa tufi bil beyti sadece diyor beyti tavaf etme hayız oldu ondan dolayı Burada e, beyti tavaf etmek için büyük abdestin şart olduğunu anlıyoruz. Yani e, cünüplükten temiz olmak, hayızlıktan temiz olmak için gerekli olan abdestin e, beyti tavaf etmek için gerekli olduğunu anlıyoruz. Bir de eden Peygamberimiz beyti tavaf da bir namazdır deyince alimler sadece Allah konuşmayı mübah kılırmıştır e, demesiyle alimlerin bir kısmı. Tümü değil, e, beyti tavaf ederken... E, Abdestin olması gerektiğini Söylüyorlar Şimdi biz abdesti geçen defa anlattık Biraz e, vaktimizi doldurduğumuz için Karışıklık oldu Yani baya bir yazar çünkü uzatmış e, Sünnetlerle farzların yerleri karışmış Şöyle abdesti bir tekrarlayalım Yani <gülüyor> gerekli olan Farz olan e, abdesti Bir daha bir tekrarlayalım e, ve da arada sünnetlerini de zikredelim Ondan sonra abdestin Müstahap olduğu yerlere geçelim Kim anlatacak bize abdest nasıl alınır delilleriyle beraber ama. Yok mu anlatacaklar? Şimdi abdest alırken dedik birincisi besmele çekmek. Tabi e, besmele çekmek racih olan görüşe göre abdesti sünnetlerindendir. Peygamberimizin e, besmelesi olmayanın abdesti yoktur hadisinin genel ulemaniyada zayıf olduğunu söylemiştik. Kişi besmele çektikten sonra her işin başı besmele ile kişi besmele çektikten sonra ellerini yıkar demiştik. Ellerini yıkamak nedir? Ellerini yıkamak sünnettir. Daha sonra kişi ağzına ve burnuna su verir. E, racih olan bunu tek elden yapmasıdır. Yani tek bir elden ağzına ve burnuna su vermesidir. E, tabi bunu yaparken de demiştik ağza ve burna su verme hakkında alimler ihtilaf etmişler. Fakat racih olan, delillerden açığa çıkan görüşe göre, yazarın da tercih ettiği görüşe göre ağza ve buruna su vermek vaciptir. Sünnet değildir. Çünkü bütün hadislerde emir lafzıyla gelmiştir. Peygamberimizin hiçbir rivayette terk ettiğine dair rivayet yoktur. Ondan dolayı en racih olan, en silaktan <gülüyor> kaç, bizi kaçıracak olan ağza ve buruna su vermenin ne olmasıdır? Sünnet olmasıdır. şey Vacip olmasıdır demiştik. Karşı taraf ne diyor? Cumhur'da ne diyor? Cumhur'da diyor ki Allah ayet kelime de yüzü zikrediyor, ağzı ve burnu zikretmiyor. Bundan dolayı ağzı ve burnu yapmak zorunda değildir. Ve Peygamberimiz Arabi'nin birine abdesti öğretirken kemer Allah diyor, Allah'ın sana öğrettiği gibi abdest al, Allah'ın sana emrettiği gibi abdest bal. E Allah diyorlar ağzı ve burnuna su vermeyi zikretmiyor e, ayeti kelimede Bunlar da diyor ağız ve burnun yüze dahildir tartışıyorlar ama racih olan kişinin ağzını ve burnunu yapmasıdır daha sonra demiştik şuradan şuraya şuradan şuraya şuradan da şuraya kadar yüzü yıkama bu da nedir bu da abdestin fazlarıdır zaten abdest ayetinden maide altıda ilk zikredilen organ da burasıdır e, yüzü yaptığımız zaman demiştik yüzün her tarafını suyla kaplayacak şekilde yüzü yapmak nedir farzdır Sakal varsa yüzde ki bir Müslümanın yüzü sakalsız olmaz zaten. Sakal varsa yüzde sakalın eğer sakal uzunsa veyahut da yoğunsa, sakal kendi altını göstermiyorsa, cilt görünmüyorsa sakalın yüzünü yıkamak yeterlidir. Yani sakalın dışını yıkamak yeterlidir. Sakalın içine bir daha su vermeye gerek yok. Sadece sakal kısaysa ve yani insanın cildini gösteriyorsa o zaman suyu cilde ulaştırmak nedir? Lazımdır. Ve dedi ki sakalının sakalını tahlil yapması sünnettir. Tahlil nasıl yapıyordu Peygamberimiz? Bir avuç su alıp çenesinin altından şu şekil içeriye sokuyordu. Bu şekilde tahlil yapmak sünnettir dedik. Bir de bazılarının işte tam yüzü yıkarken niyet getirmezsen abdestin olmaz. Yani niyet ağızla getireceksin, bir de yüzü yıkarken getireceksin. Bunun da aslı asları yoktur. Çünkü niyet getirmek doğrudur. Abdestin farzlarından ders <gülüyor> demiştik. hatırlıyorsanız. Fakat iki şey söylemiştik. Bir, niyetin mahalli kalptir. İki, niyeti ağızla söylemek bidattır. Çünkü hele bunu din adına yapıyorsa adam, Allah'a yaklaşmak için yapıyorsa bu kesin bidattır. Çünkü Peygamberimiz ve sahabe böyle bir şeyler yapmamışlardır. Hele bir de adam buna yer tayin ediyorsa, bunun dışında yapılan yerlerde abdest batıl olur diye Allah'ın emirlerini batıl, fasit kılıyorsa kendi kafasına göre, o zaman ne olur? O zaman hayda hayda bu amel bidat olur. Daha sonra demiştik elleri e, yıkama, e, kolları yani şuradan başlayıp şu dirseklere kadar, dirsekler de dahil olmak üzere ayet-i geldiği gibi elleri yıkamak farzdır. Şu parmakların arasına su ulaştırmak demiştik farzdır. Eğer kendiliğinden su ulaşıyorsa ulaşıyor, ulaşmıyorsa taklil yapmak o zaman farz olur. Yani burada yazar taklil farzdır demişti hatırlıyorsanız biz de demiştik ki tahnil kendi zatında farz değil. Dahlil suyu ulaştırmak için farzdır. Eğer diyelim su ulaşıyorsa gerek yok ama su ulaşmıyorsa mecbur. Bir şekilde suyu ulaştıracaksın. Bu şekilde ne olur demiştik? Bu şekilde farz olur. Ve bu dirsekler de neye dahildir demiştik? Bu dirsekler de kollara dahildir demiştik. Daha sonra demiştik ki saçları meshetmek. Allah Azze ve Celle'nin ayet-i de zikrettiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç terk etmediği, ee, demiştik diğer huzurlar 1-1-2-2-3-3 hepsi olur fakat başı mesh sadece nedir? Sadece bir defa yapılır ve başı komple mesh yapılır çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başını komple mesh etmiştir. ve başın önündeki perçemi mesh zaman da hemen sarının üzerinden elini götürmüştür bu da gösteriyor ki saçın hepsini yapmak nedir? Gereklidir ee, Hanbeli ve malikilerde saçın hepsini yapmak lazım demiştik zaten ee, şafilerde ve hanefilerde saçın önünden bir bölümünü yapması yeterlidir. Hanefilerde Allah'ın bildiğim kadarıyla işte üç parmak veya da dörtte bir veya da bir perçem olması lazım e, diyorlar. E, şafilerde racih olan, mezhepte mezhep olan takdir yoktur. İnsan ne kadar bit bir kıl da ıslansa olur, sorun yok. Her ne kadar üç kıl olması lazım diyenler olmuşsa da racih olan bir kıl olsa da olur. Fakat hadislere baktığınız zaman Peygamberimizin bütün Başını yaptığını görürsünüz. Önden arkaya doğru götürüp, arkadan öne doğru getirip bütün başını yaptığını görürsünüz. Kulaklar da başa tabidir. Kulaklar müstakil birer organ değillerdir. Yani şeyi yaptığımız, saçı yaptığımız suyla şöyle kulakları da yaparız. Öyle değil mi? Zaten kulaklar hakkında demiştik üç tane görüş var. Ee, kulakların müstakil organ olduğu, kulakların yüze tabi olduğu, kulakların başa tabi olduğu... En racih olanı kulakların başa tabi Olduğudur çünkü peygamberimiz diyor El uzunani minerras e, Kulaklar baştandır diyor Her ne kadar hadise bazı çoğunluk ulema Zayıf dese de sahih diyen alimler de Olmuşlardır Kulaklar neye tabidir kulaklar Başa tabidir kişi yaptığı zaman Ne yapar şöyle bir elini de yapar i̇bn Ömer peygamberimizin kulaklarını yıkamasını Vasfederken e, Parmaklarını şeyin içine Şöyle kulağın içine şu dış parmaklarını da kulağının dışına bu şekilde şöyle kulağını yıkadığını söylüyor. Şuradan da göstereyim. Şöyle iç, bu parmak içe bu parmak da dışa gelecek şekilde kulaklarını yıkadığını söylüyor. Kulaklar yıkandıktan sonra e, direkt ayaklara geçiliyor. Kulaklardan sonra enseyi şöyle yapmak bu nedir? Bu bizattır. Bunun hakkında söylenen hadis işte kıyamet gününde cehennem azabından korur. Bu hadis mevzudur Uydurma olan bir hadistir. Boynu mesetmekle ilgili. Yani kulakları yaptıktan sonra şöyle yapmak bidattır. Yalnız şöyle bir şey var. Bir de saçı meslet ettiğiniz zaman eliniz boynunuza değerse bu bidat olmaz. Hatta Peygamber aleyhisselatü vesselamın böyle yaptığına dair rivayetler var. Ondan dolayı ikisini birbirinden güzel ayırmak lazım. Saçı mesederken boyun boynun ıslanması kastetmeden veyahut da o sünnet niyetiyle ıslanması ayrı bir şey. Bir de kulakları mesettikten sonra özel olarak şöyle ellerinin tersiyle şöyle yapmak. Bu ise nedir? Bu ise e, abdestte kesinlikle yoktur. Çünkü sünnet demek müstahaptır. Müstahap şer'i hükümlerdendir, teklifi hükümlerdendir. Mutlaka bir dayanağının olması lazım. İbadî noktada zayıf hadisle dahi amel edilmiyorsa eğer uydurma hadislerle hiç hiç amel edilmez. Daha sonra ayaklarımızı şu kemiğimize kadar ne yapıyorduk? Güzelce yıkıyorduk. Özellikle topuklarımızın ıslanmasına ve ayaklarımızın parmak aralarının ıslanmasına dikkat ediyoruz. Bu da ayet-i geçen organlardan ayak. Yine tahlil demiştik sünnettir ama su yetişmiyorsa eğer o zaman tahlil yapmak ne olur? O zaman tahlil yapmak su yetişsin diye vacip olur demiştik. Abdestle ilgili bir ayrıca yazar ne yapmıştı? Abdestle ilgili abdestin sonunda biliyorsunuz dua. Yani insana cennetin sekiz kapsını birden açtıran dua var. O duayı da hepimiz eğer ezberlersek iyi olur inşallah. Buyur. Abdest kalmanın müteahf olduğu haller. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'yi etmek. Muhaci bin Kuntuz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdest yaparken selam verdi. Abdest alıncaya kadar selamına karşılık vermedi. Abdest aldıktan sonra selamı aldı. Şimdi bazı yerler vardır ki abdest almak orada müstahaptır. Yani abdest almak orada farz değildir. Sünnettir sadece. Abdest almak iyidir, güzeldir. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle zikretmek. Allah'ı zikrederken abdest <gülüyor> almak şart değildir. Çünkü Hz. Ayşe Peygamberimizi tanıtırken "Ken يَسْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ diyor. Peygamberimiz Allah'ı tüm hallerinde zikrederdi. Tüm hallerinde zikrederdi diye. cünüpken olsun, Abdestsiz olsun, abdestli olsun, yatarken olsun, yürürken olsun. Her halinde Peygamberimiz Allah'ı zikrederdi. Fakat edeben Allah Azze ve Celle'yi zikretmek için abdest almak nedir? Abdest almak güzeldir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette Allah'ın selam ismini, es-selam ismini abdestsiz almak istemediğini söylüyor. Bir de zikir bir ibadettir. Zikir insanın kalbini yumuşatan bir ibadettir. Zikir insan nakul ile Allah arasında bağlantı kuran bir ibadettir. Kişi eğer buna hazırlık yaparsa, yani abdest alırsa, sessiz bir ortam seçerse, özel bir vakit ayırırsa, muhakkak ki Rabbi ile arasındaki bağlantı daha kuvvetli olacaktır. Yani bundan dolayı zikir esnasında abdest almak faziletlidir. Kişiye faydası vardır. Fakat ne değildir? Gerekli değildir. Yani mesela düşünün, bir görüşmeye gideceksiniz, randevuya gideceksiniz. Tabi Allah'la teşbih değil, Allah'a en yüce misaller vardır. Bir rastgele gittiğinizi düşünün. Yani böyle aynı sabah yataktan kalktığınız gibi gidip bir evlilik görüşmesi yaptığınızı düşünün. Bir de gitmeden önce hazırlandığınızı, özel bir vakit ayırdığınızı, işte yani öyle bir şekilde gittiğinizi düşünün. Aradaki diyalog çok daha farklı olacaktır yani. Zikir de aynı böyledir. Zikir de kulla insanın Allah'ın randevusudur. Kul ile Allah'ın buluşmasıdır. Eğer kul buna hazırlık yapar, önem verir, ihtimam gösterir, vakit ayırırsa bu diyalogdaki faide kulu için daha daha büyük olacaktır. Abdest de kulun buna önem gösterdiği noktalardan bir tanesidir. Her namaz için ayrıca abdest almak. <gülüyor> e, <Uçbanın, ve gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şahit ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım her namaz için abdest almalarını ve her abdest için ispat kullanmalarını emrederdim. Şimdi her namaz için abdest almak Yine abdest e, bu ümmeti tanıtan, bu ümmete özel bir şey olduğundan dolayı abdestin zararı yoktur. Yani her namaz için kişinin abdest alması kişiye zarar vermez. <gülüyor> Mesela e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam daha önce de demiştik ümmeti اُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا min مِنْ اَفَرِ الْوُُّٓ Benim ümmetim kıyamet gününde abdestin eserinden, abdestin etkisinden dolayı parlar bir vaziyette gelecekler. Şuraları ve ayakları parlıyor bir şekilde gelecekler. Ve Resulullah ümmetini abdestin nurundan tanıyacak. Ondan dolayı e, her namaz için ayrıca bir abdest almak nur üzerine nurdur. Habire müminin kendi nurunu arttırmasıdır. Başka bir şey değildir. Ama gerekli de değildir. Çünkü abdest sadece abdestsizken kişinin namaz kılması ve bazı alimlere göre tavaf yaparken abdest alması gerekir. Bunun dışında abdest alması gerekmez. Devam edelim. Her abdest bozulmasından sonra Bireyde radiyallahu anh anlatıyor, Resulullah gösteren vesselam buyurdular ve ki, Ey Bilal, ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem, her seferinde önümde senin müşürtünü işittim. Dün gece de cennete girmiştim. Önümde yine senin müşürtünü duydum. Bunun üzerine Bilal, Ya Resulallah, her ezan okuyuşunda iki rekat namaz kıldım, her ne zaman hades vaki olduysa, derhal abdest tazirdim. Ve Allah'a iki rekat namaz kılmayı, üzerinde borç gördüm, dedi. Bilal'in bu açıklaması üzerine aleyhisselatü vesselam, işte bu iki şey sebebiyle cennete girmede benden evvel davranmış olmalısın buyurdular. Şimdi bu aynı zamanda bir önceki başlık için de delil. Her namaz için ayrıca abdest almak, her abdest aldığımızda iki rekat namaz bulmak. <gülüyor> Burada Peygamber aleyhisselatü vesselamın Bilal'e ciddi bir teşvii var. Yani cennette ben senin ayaklarının kışırtını duydum. Ee, öyle bir anlatıyor ki peygamberimiz sanki Bilal peygamberimizden daha üst bir mertebede. Oysa alakası yok yani böyle bir şeyin olması mümkün bile değil ama davetçilik budur işte. Yani bundan sonra daha kimse dünya yıkılsa Bilal o iki rekat namazı bırakır mı? Bırakmaz. Öyle değil mi? Eğer siz karşıdakine bir şeyi anlatmayı bilirseniz, siz karşıdakine bir şeyi güzel bir usluklu anlatırsanız, amel olaraktan adam onu bırakmaz. Yani Bilal de bu e, şeyden sonra bu e, sözden sonra daha hayatta bırakmaz bu, şeyi, bu iki rekat namazı. Öyle bir anlatıyor ki peygamberimiz dışarıdan baktığımızda sanki Bilal peygamberimizden daha bir üst mertebeye sahip ama böyle bir şey kesinlikle olamaz. Böyle bir şey yok. Aynı zamanda bu hadis-i şerifte neyi görüyoruz? E, her abdest bozulmasından sonra abde, abdest almayı ve her abdestten sonra iki rekat namaz kılmanın kişiyi cennete götüren amellerden olduğunu görüyoruz. Ve Peygamberimizin de ben cennete girdim, seni gördüm, işte ayak sesini duydum demesiyle de cennetin şu anda yaratılmış ve hazır bir vaziyette olduğunu anlıyoruz. Cenaze taşımaktan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim ölü yıkarsa hüsretsin, kim cenaze taşırsa afet kalsın. Şimdi bu hadis İmam Ahmet gibi alimler bu hadisi zayıf görmüşler. Yani kim cenaze taşırsa, kim ölüyorsa gusretsin, kim cenaze taşırsa abdest alsın e, diye. Tirmizi gibi alimler de bu hadise hasen demişler. Yani demek ki hadis alimler arasında nedir? İhtilaflı bir hadistir. Kimisi hadisi kabul etmiştir, kimisi hadisi kabul etmemiştir. Şimdi burada aynı zamanda ne yapalım? Artık yavaş yavaş özellikle bu dersimizden sonra, Usul olarak öğrendiğiniz şeylerin tatbikine gidelim. Yani bakalım bir tatbik edelim. Usülde öğrendiğimiz maddeleri artık bundan sonra bu derste çünkü usulün tatbik edileceği yer zaten. Fıkıhta yavaş yavaş tatbik etmeye çalışalım. Şimdi biz ne öğrendik? Dedik ki emir neyi gerektirir? Emir vücubiyeti gerektirir. Öyle mi? Şimdi burada peygamberimiz diyor ki bu hadisi biz sahih kabul edenlerden kendimizi farz edelim. Yani önümüzdeki hadisi. Kim ölü yıkarsa gusletsin kim de cenaze taşırsa ne yapsın? Abdest alsın. Şimdi e, cenaze taşırsa abdest alsın. Bu bir emir değil mi? O zaman emir vücubiyeti gerektirir. Ama böyle değil. Niye böyle değil? Çünkü biz daha önce demiştik ki bir emir vücubiyeti gerektirir Tane zamana kadar? Başka bir delil gelip onu çevrene kadar. Mesela İbni Abbas ne diyor? Biz Peygamberimiz döneminde işte ölü yıkardık, dileyen elini yıkardı. Şey İbni Ömer diyor, dileyen elini yıkardı, dileyen elini yıkamazdı. Yine İbni Abbas Peygamberimizden naklediyor. Peygamberimiz dedi ki diyor, elinizi yıkamanız sizin için yeterlidir. Şimdi bu rivayetler ne yapıyor? Emri vücubiyetinden çeviriyor. Niye? Çünkü emir vücubiyete delalet eder. Başka bir delil emri vücubiyetten sarf etmeyinceye kadar demiştik. Normalde normal emir gelseydi, biz de bu hadisi kabul etseydik cenazeden sonra cenaze-i gusül alması taşıyanın ve alması fazdır dememiz lazımdı. Fakat e, sahabelerin uygulamadaki peygamberimizin insanları serbest bırakmalarını zikretmeleri gösteriyor ki nedir? Buradaki emir vücubiyete işaret etmiyor. Buradaki emir nedir? Buradaki emir sadece nediptir? Mendupluk içindir. Dileyen yıkasın. Niye? allah Alem. Mutlaka bir hikmeti vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan dolayı ellerin yıkanmasını veya da gus tavsiye etmiştir. Cülüp kişi gus uyumak isterse Ayşe'nin ödeyü allah anlattığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iken uyumak istediği vakit yatmadan önce namaz abdesti gibi abdest alırdı. Diğerini de oku. Cülüp kimse yemek yemek isterse. Aişe radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olduğu zaman yemek veya uyumak istediği zaman namaz abdestiyle abdest alırdı. Şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam e, mum burada bize bir edebi öğretiliyor. Hani e, bir de eski dönemde kişi ehliyle beraber olduğu zaman veyahut da işte cünüplük halinde olduğu zaman kişinin gidip abdest alması gusül abdesti alması böyle şimdiki gibi hemen kombi yok. Gitmiyorsun banyoyu açmıyorsun sıcak su gelmiyor. Ee, banyo yapacak ortam yok banyo yapacak ortam olsa banyo yapacak su yok su yapsan ışık yok yani bir dert değil iki dert değil o dönemde onun için insanlar böyle durumlarla karşı karşıya çok çakalıyorlardı peygamberimiz ee, cürüp iken yemek yemek istediğinde veya uyumak istediğinde namaz abdesti gibi bir abdest alıyordu şimdi burada yine başka bir şey daha öğrenmiş olalım mesela diyelim ki halk arasında şöyle bir şey yaygındır cünüplüye melekler ve yürüdüğü bütün toprak lanet eder. Belki duymuşsunuzdur. Yani cünüplü olan cünüp olan insana bütün melekler ve ne, ne lanet eder? Yürüdüğü toprak ona lanet eder diye halk arasında yaygın olan bir şey vardır. Yani burada kasıtları nedir? Hemen abdest almak lazım ee, diye. Şimdi okuduğunu anlayan bir insan, yani okuduğunu şöyle biraz dikkatli düşünen bir insan şu iki hadisin bu halk arasındaki söylenen şeyin batıl olduğuna, delil olduğunu anlar. Çünkü Peygamberimiz cünüp halde uyuyordu. Eğer cünübe lanet okunuyor ise Peygamberimizin cünüp halde uyuması, cünüp halde yemek yemesi, cünüp halde beklemesi düşü nülemez. Ondan dolayı ne diyoruz? Halk arasındaki bu tip söylentiler batıldır. Bunların aslı yoktur. Dini yaşayamayan insanlar Allah'ın dilediği gibi dine bağlılık göstermeyen insanlar bu tarih boyunca böyledir. Bu bir psikolojidir. Kendi kafalarından kendi heva ve heveslerine uygun Yaşandığı zaman insanın hiçbir şey kaybetmediği bir <gülüyor> din uydururlar ve o dini yaşarlar. Kapıyanlar nal atarlar, ondan sonra çocuğa nazar boncuğu takarlar, ondan sonra işte böyle cülüp gezmemeye dikkat ederler. Yani kendilerinden götürüsü olmayan <gülüyor> e, bir din uydururlar ve öyle bir dini yaşarlar. Bu da o baptan hurafelerdendir. İkinci kez cima için Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biri hanımına yaklaştığında tekrar etmeyi isterse ikisi arasında sadece abdest alsın. Bu hadisin bazı rivayetlerinde Peygamberimiz niye abdest alması gerektiğini şöyle açıklıyor. Çünkü diyor o bedeni tekrardan daha canlandırır. Yani abdest almak bedeni daha canlandırır. Diyelim adam kendi ehliyle beraber oldu. İkinci bir defa beraber olmak istiyorsa eğer tabi vücut yorgun düştüğünden birinci birincide Peygamber aleyhissalatü vesselam daha rahat olsun veyahut da daha canlı olsun diye um, şeye ümmetine tekrardan abdest almayı e, tavsiye ediyor. Çünkü biliyorsunuz e, su canlılığını geri döndürüyor. Kusmaktan dolayı Ebu Terdar radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam bir içerisinde kustu ve abdest aldı. Madan der ki Resulullah aleyhisselatü vesselamın azap kusu Seyvan radiyallahu anh'a Şam Camii'nde rastladım. Bu meseleyi ona hatırlattım ve ondan mahirini sordum. Şu cevabı verdi. Doğru söylemiş. O zaman abdest suyunu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine ben dökmüştüm. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şimdi kusmuş ve abdest almış. Tabi bazı alimlere göre kusmak abdesti bozar, kusmak abdesti gerektirir diye. Tabi bu böyle değildir. Çünkü e, biz daha önce de usul olarak neyi öğrenmiştik? Peygamberimizin emir ve nehiileri haram ve vücubiyete delalet eder. Mücerret fiilleri ise ha haram ve vücubiyete asla delalet etmez. Sadece neye delalet eder? Bir şeyin müstahap olduğuna delalet eder. Ta ki bir emir gelip onu destekleyinceye kadar. Yani mesela diyelim ki e, Peygamberimiz şimdi bize derse ki eğer şunu şöyle yapın. Bu neyi gösterir? Vücubiyeti. Şunu şöyle yapmayın. Haramlığını gösterir. Öyle değil mi? Bir de şöyle bir rivayet düşünün. Peygamberimiz şunu şöyle yapardı. Neyi gösterir bu? Müstahap olduğunu gösterir. Öyle değil mi? Mendup olduğunu gösterir. Eğer böyle olursa. Peygamberimiz şunu terk ederdi. Mesela bu da neyi gösterir? Bu da bunun mekruh olduğunu. o da yapılmaması gerektiğini gösterir. Ama bunun yanında yan bir delil gelirse. Hani şeyi, olaya mesela bir e, vaat zikrede, e, şeye olaya bir ceza zikrederse, kötü yönde bir ceza zikrederse, veyahut da diyelim eğer olaya Peygamberimizin kızdığını zikrederse veyahut da sahabenin böyle anladığını zikrederse, o zaman fiili bile çevirir? Vücubiyete veya haramlığa çevirebilir. Ama normal şartlarda Peygamberimizin normal fiilleri ne yapmaz? Vücubiyete veya haramlığa işaret etmez. E burada da Peygamberimiz kusmuştur, abdest almıştır. Şimdi kusan bir insanın e, vücut şeyi değişir. Vücut hali değişir. Kişi biraz daralır. Ee, kişi mutlaka rahatlamak, ferahlamak ister. Peygamber veya üstüne sıçramış olabilir Peygamberimizin. Bundan dolayı abdest almış olabilir. Yani birçok ihtimalden dolayı abdest almış olabilir. Ondan dolayı bu hadisten kusmak, abdesti bozar e, gibi bir sonuca ulaşmak doğru değildir. Ateşin dokunduğu şey yemekten dolayı. Ebu Hüneyi Reziyallahu Anh'tan ben Resulullah Aleyhisselam Aleyhisselam'ın Ateşte pişen şeyler yiyince abdest alın dediğini işittim. Cabir radiyallahu anh'tan Resulullah'ın iki işinden sonuncusu ateşin değiştirdiği, pişirdiği şeyden dolayı abdest almamasıdır. <gülüyor> o zaman abdest almamasıysa demek abdest almak müstehap değilmiş. Eğer iki şeyden sonuncusu Resulullah'ın abdest almamasıysa o zaman abdest almak müstehap değil. Buyur. Yani yazarın attığı başlıkla getirdiği hadis birbirine tam mevzutluk ifade ediyor. Uyumadan önce Vera bin Aziz radiyallahu anh'tan rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yatacağında namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ tarafına uzanıp şöyle de Allah'ım irademi sana teslim ettim. Yönümü sana çevirdim. Senden korkup seni isteyerek işlerimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayadım. Senden kaçıp kurtulmak ancak sana dönmek de mümkündür. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Peygamber'e iman ettim. Bunları söylediğin gece ölürsen kutlat üzere tertemiz ölürsün. Sabaha çıkarsan hayır kazanmış olarak kamağlamış olursun. Vera diyor ki ben gönderdiği Resul'e dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözüme vurdu ve gönderdiği Peygamber'e de buyurdu. Şimdi gece uyumadan önce Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki sizden biri abdest namazı ile namaza abdest alıyormuş gibi abdest alsın, sağ tarafına yatıp sağ elini de şöyle koysun diyor sahabe ve bu dua yoksun. Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve ve cehtu ve cehi ileyke ve ve cehtu zahri ileyke rahmeten ve rahmeten ileyke la men cae ve la men cae minke illa ileyke amentu enzelte ve Peygamberimiz diyor eğer sen bu duayı yaparsan fe in mitta fi leyletike mitta alel fitra vein أصبحta hayra eğer ölürsen bu gece fıtrat üzerine ölürsün İslam üzerine ölürsün yani eğer sabahlarsan da hayır üzerine sabahlamış olursun şimdi e, onun için uyumadan önce abdest almak ve bu tip duaları yapmak da nedir bu tip duaları yapmak da e, müstehaptır sünnettir yalnız burada arkadaşlar bir müslümanın şunu da söyleyelim e, mekanı gelmişken bir müslümanın bu tip fırsatları mutlaka değerlendirmesi lazımdır çünkü hayat bir ticarethanedir eğer biz bu ticarethanede e, küçük amellerle veya boş vakitlerimizde neyle amel yapıp salih amel kazanacağımızı bilmezsek emin olun hüsrana uğrarız. Yani Allah bize bir sermaye vermiş, bu sermaye ömürdür. Eğer biz bu ömür sermayesini doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda kullanamazsak <gülüyor> bir tüccarın malında zarar ettiği gibi biz de bu sermayede zarar ederiz. Mesela Peygamberimiz sabah kalktığında nasıl zikrederdi? Zaten sabah sen de kalkıyorsun yani sabah kalkıp da işte boş boş 10-15 dakika ortalıkta dolanana kadar otur peygamberimizin yaptığı zikirleri yap sana amel defterine şey depola e, amel depola yani gece yatmadan önce mesela aynı şekilde ne yap peygamber aleyhissalatü vesselam ne okumuş namazdan sonra ne okumuş evden çıkarken ne okumuş eve giderken ne okumuş birle karşılaştığında ne okumuş ile bunlar e, çok basit şeyler yani basit hem vakit olarak basit hem de ezber olarak basit ezberler çünkü bir defa ezberledin mi bir daha unutmuyorsun. Her gün yapacağın için, defa atel tekat <gülüyor> için bunlar bir daha unutulmuyor. Ondan dolayı bu tip zikirlere ne yapma, yapmak lazım? Peygamberimizden mesur olan bu tip zikirlere Müslümanın mutlaka dikkat etmesi lazımdır. Aynı zamanda bunlar insanı şeytandan koruyan şeylerdir. Yani şeytanla insanın arasındaki perdedir. Cinlerle insan arasındaki perdedir. Ondan dolayı insanın bu tür zikirlerle, e, insi ve cinli şeytanların şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sıkılması gerekir. Buyur. Şimdi yeni bir konu var. E, konu mushafa dokunurken abdest almak gerekir mi? Yani Kur'an okurken e, cünüplükten temiz olmak veya abdestli olmak şart mıdır? Şart değil midir? Yazar hem bu tarafın delillerini, hem bu tarafın delillerini getirmiş. Biraz da uzunca bir e, bahis yapmış. İyice dikkatlice dinleyelim. Burada öğreneceğimiz güzel şeyler var inşallah. Mustafa dokunmak için abdest gerekir mi? Kur'an'a dokunmadan abdestsiz olarak okumak alimlerin ittifakıyla caizdir. i̇bn Abbas, Şabi, Zahhak, Zeyd bin Ali, El-Müeyyed Billah, Davud Zahiri, İbn-i ve başka alimler abdestsiz olarak Mustafa dokunmanın caiz olduğunu söylemişlerdir. Abdestsiz olarak Mustafa dokunulmayacağını söyleyen alimler şu hadisleri delil getirirler. Şimdi bir saniye. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyelim önümüzde. Bizim bu kitaba dokunmadan, is mesela dokunmadan Kur'an-ı Kerim'i okumak. Bunun caiz olduğunda alimler ittifak etmişler. Adam dokunmadan abdestsiz bir halde Kur'an-ı Kerim okuyabilir. Fakat abdestsiz birinin, ister büyük abdest olsun ister küçük abdest olsun, Kur'an-ı Kerim'e dokunarak abdest okumasının dört mezhep aliminin yanında kesinlikle haramdır. Yani nedir? Kur'an-ı Kerim'e dokunabilmek için ne lazımdır? Kişinin özel bir durumu yoksa eğer kişinin mutlaka abdestli olması gerekir. Şimdi yazar bunların delillerini getirecek. Bunların delillerine bakacağız. Bir de burada mesela İbn Abbas'tan Bukhari nakli ediyor. Şabi'den, işte Davud Zahiri'den, İbn Hazm'dan, Taberi'den, İbni Münzir'den ve benzeri alimlerden Kur'an-ı Kerim'e dokunabileceğine dair yani abdestsiz de bir insanın Kur'an'a dokunabileceğine okunabileceğine dair görüş var. Bunların delilleri nedir? Bunların delilleri delilin olmamasıdır. Yani delilin yokluğu delil bir konuda bir delilin yokluğu e, nedir? O olayın caiz olduğunun delilidir. Başlı başına delildir. Yani tekrar söylüyorum bunların delili nedir? Bunların delili delilin olmayışıdır. Haram kılan bir delilin olmayışıdır. E bunlar asıl olan nedir? Asıl olan mübahtır. Peygamberimiz Allah'a her halinde zikrederdi. Bu insanın başına çokça gelen bir durumdur. E, ortada da bir şey yok. Yani Peygamberimizin ciddi ciddi bir nas söz konusu değil. O zaman nedir diyorlar? E, var olan nasların da hepsi zayıftır. Zayıf hadisle de haram sabit olmaz diyorlar. O zaman diyorlar kişinin Kur'an okuması caizdir ve racih olan görüş de nedir? Racih olan görüş de budur. Abdestsiz ve cünüp olan insanın Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği. Yalnız ee, şunu da söyleyelim bu caizdir dedik diye böyle okumak gerekmez kitap Allah'ın kitabı olduğu için en güzel edep üzerine okumak, onu yüceltmek bu kalbin takvasındandır bundan dolayı insanın Kur'an okurken abdestli olmaya, cünüp olmamaya gayret etmesi gerekir yani böyle olursa bu Allah'ın kitabına gösterdiği hürmetten dolayıdır ama delil olmadığından dolayı da abdest ve cünüplükten hali olma hali Kur'an ve Kur'an okurken ne değil de şart da değildir çünkü bir delil yok ortada. Şimdi. şimdi şarttır diyen yani mutlaka adamın abdestli olması lazım diyen alimlerin delillerine bakalım. <gülüyor> Amr radıyallahu Harbun Resulullah sallallahu ve buyurdu ki Kur'an'a ancak temiz olan kimse dokunabilir. Ancak bu hadiste geçen temiz kelimesi cünüp olmayan kimse, abdestli olan kimse, bedeninde necaset olmayan kimse ve mümin kişi arasında ortak bir tabirdir aşağıda geleceği üzere bu hadiste necislik de kafir tarif kâf kastedilmektedir. Allahu alem. Bu sebeple abdestli olarak Kur'an'a dokunamayacağına bu hadiste bir delil yoktur. Bununla birlikte sahih rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak namaz kılacağım zaman abdest almakla emruldum.'' buyurmuştur. Şimdi birinci delili ele alalım. Kur'an'a ancak temiz olan kimse dokunabilir. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir yazısıdır. Peygamberimiz bir bölgeye mektup olarak bir yazı gönderiyor. Ve alimlerin en sağlam yazı dediği yazılardan bir tanesidir bu yazı. Yani Kur'an'a ancak temiz olan kimseye dokunabilir. Şimdi temiş kelimesi Arap lügatında birçok manaya geliyor. Abdestli haline temizlenir. Cülüp olmama haline temizlenir. iman haline de temizlenir. Şimdi bu kelime en müşterek kelime denir. Bir kelimenin birden fazla manaya gelmesine, Müşterek kelime denir. Öyle mi? Müşterek olan bir kelimeyi herhangi bir manaya hamletmek mümkün değildir. takibi bir delil oluncaya kadar. Öyle değil mi? Şimdi ortada bir delil yok. Üç dört tane manaya geliyor. Ben mesela kafire yorumluyorum. Hani buradaki temiz kelimesini ben kafire yorumluyorum misal. Sen cünübe yorumluyorsun, sen de abdeste yorumluyorsun. E ne olacak şimdi? Üçü de birbirine muhalif haller. Ha, o zaman ne diyoruz? Demek ki müşterek kelimeyle hüküm sabit olmaz. Ne olması lazım? Başka bir delilin gelip müşterek kelimeden muradın ne olduğunu açıklaması lazım. Öyle değil mi? E burada da böyle bir açıklık kazandırılmadığından dolayı o zaman bu hadis ne değildir? O zaman bu hadis e, abdestsiz ve cünüpken Kur'an okunmaz, Kur'an'a dokunulmaz diyen insanlara delil teşkil etmez. Çünkü buradaki temiz ne manaya geliyor? Allah-u Alem o belli değildir. Bunun yanında yazarın getirmiş olduğu rivayet şey, ben ancak namaz kılacağım zaman abdest almakla e, emrolundum rivayeti. Tamam bu rivayet e, doğrudur. Fakat bu rivayetin de aynı zamanda konumuzla bir alakası yok. Çünkü daha bir sayfa önce e, bu hadisin yani umumiyeti şeyinde değil. E, bu hadis başka hadiste tavaf için de abdest alınması gerektiğini söylüyor. Hani sadece bu hadis anlaşıldığı gibi değil. Onun için bu hadis de buraya delil olmaz. Bunların getirdiği hadis de buraya aynı şekilde delil olmaz. Birinci delille ilgili bir sorun yok inşallah. Bu birinci delil. ikinci delil Abdullah bin Seleme dedi ki Ali bin Ebi Talib yanına girdim. Şimdi bir tane özür dilerim. Birinci öğrendiğimiz bir usulü uygulamayı öğrendik o zaman. Bir lafız Arap lügatında birden çok manaya geliyorsa kimse şu manadır, bundan kasıt bu manadır diyemez. Ta ki ne olana kadar ekstra bir delil gelip o müşterek lafızdaki muradın ne olduğunu açıklayana kadar. Bu, bu anlaşıldı inşallah. İnşallah. Bana dedi ki Cünüplük dışında hiçbir şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an okumaktan perdenemezdi, perdenemezdi, alıkoymazdı. Şimdi bu, oku burayı da oku. Hadis alimlerimizin açık beyanlarına göre istinadında Abdullah bin Selim'e tek kalmış olup o ihtiyarla ince aklı karışmış ve bunu ancak aklı karıştıktan sonra rivayet etmiştir. Bu rivayetle zayıf olmakla beraber Hafız İbni Hacer gibi bazı halinden hasen saymışlardır. İbn Hacer delil olarak kullanılmaya müsaittir ancak bu tartışmaya açık bir demiştir. Rivayetin bir lafzında yürük iken bir ayet dahil okumazdı ziyadeti ziyadeti gelmiş ise de sabit olmamıştır. Acaime elbani bu ziyadenin zayıf, mevkuf ve mülker olduğunu belirtmiştir. Zayıf olmasının sebebi Ebu Gurras azdır alidir. Rabileri güvenilir saymada gerçek oluşu bina cenni Hibban'dan başkası onu güvenilir saymamıştır. Muhaddisler i̇bn Hibban rahim Rahimahullah'ın tadilde tek kalmasına itibar etmemişlerdir. Fakat Ebu Guraif hakkında Ebu Hasan Errazi hakkında eleştiriler vardır, hakkında eleştiriler vardır, rivayete meşhur değildir demiştir. Neticede bu ravinin durumun meş meşhullükten kurtulma kurtulmadığı gibi hakkında eleştiriler olduğu da belirsizliğinden zayıftır. Dara Kusni bu rivayetin mefkup olduğu izletini belirtmiştir münker olmasına gelince bu ziyade sadece A Aiz bin Habib'in rivayeti olarak gelmiştir. Bu hadisi nakleden diğer raviler bu ziyadeyi zikretmemişlerdir. Aiz bin Habib ise i̇bn Adi'nin de dediği gibi münker rivayetlerde bulunur. Burayı da Fakat sahih olduğu kabul edilse bile bu fiili, bir, bu fiili bir hadistir. Ve bundan yasaklama söz konusu olmadığı için ancak müsaaflık ifade eder. İbn-i Huzeybe dedi ki bu hadis Cünübün Kur'an okumasına engel değildir. Zira burada yasaklama olmayıp yalnızca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiili nakledilmektedir. Şimdi e, bu bölümde yani bu uzunca okuduğumuz yerde çok önemli birkaç nokta var. Çok dikkat edelim. Şimdi nokta bir. Hadis bunların delil olarak getirdiği hadiste diyor ki Cünüplük dışında hiçbir şey Resulullah Kur'an okumaktan alıkoymazdı. Diyor mesela. Şimdi bir defa bu hadisi delil olarak aldığımız zaman kendileri diyorlar ki abdestsiz de Kur'an okuyamaz. Fakat bu hadisi de delil olarak getiriyorlar. O zaman bu hadis abdestsiz Kur'an okumaya delildir. Çünkü sadece cünüplük hali peygamberimizi Kur'an okumaktan alıkoyardı. Onun için ne diyoruz? Bu hadis onlar da bunu kabul etmezler. Yani kendilerine sorsan bu hadisi delil getirenler de bunu kabul etmezler zaten. Kendi istidya metodlarıyla kendileri hadisi çürütmüş oldular. İki bu hadis zayıftır. Yani bu hadisin yollarıyla beraber bu hadis nedir? Bu hadisin yollarıyla beraber bu hadis zayıftır. Şimdi zayıf hadisle amel edilir mi? Yani zayıf hadisle amel edilme meselesinde daha önce de söylemiştik 3 tane görüş var demiştik. Birinci görüşe göre zayıf hadisle dinin hiçbir alanında amel edilmez. Bukhari, Müslim, bir Hazm gibi alimler zayıf hadisle dinin hiçbir alanında amel edilmeyeceğini söylemişler. Neden? Çünkü dinde zayıf hadise ihtiyaç yoktur demişler. O kadar çok sayı hadis var ki. Zayıf hadise ihtiyaç yok demişler. İkinci grup alim e, zayıf hadisle genel olarak amel edilebilir demişler. Yani zayıf hadisle amel edilebilir demişler e, dinde. Çünkü demişler insanların görüşlerindense e, zayıf hadisle amel etmek daha iyidir demişler. Tabi bu alimlerin görüşünü burası yeri olmadığı için kısa geçiyorum. Anlamamıştır bazı insanlar çünkü onların döneminde zayıf hadis iki kısma ayrılıyordu. Böyle şid, çok şiddetli zayıf hadis bir de az şiddetli zayıf hadis vardı. Bunların kastetmiş olduğu nedir? Az yani böyle az olan zayıf, zayıflığı çok az olan giderilebilen hadistir ki bu sonrakilerin ıslahında bu hadisin adı nedir? Bu hadisin adı Hasen hadistir. Eski dönemlerde hadis üçe ayrılmazdı. Zayıf, hasen, zayıf diye ayrılmazdı. Zayıf ve zayıf hadis. Başka bir hadis türü yok eski dönemlerde. Sonraki alimler gelip üçe ayrıldılar hadisi. Sayı Hasan zayıf diye. Şimdi ortadaki bu bölüm yani Hasan hadis dediğimiz bu bölüm nedir? Ee, öncekilerin arasında zayıflığı onlara göre az olan e, hadistir. Sonrakiler bunu ne demiştir? Sonrakiler bunu Hasan hadis demiştir. Üçüncü hadis, görüşe göre de zayıf hadisler bazı şartlarda amel edilebilir. Bir fedaili amel olursa. İki zayıflığı çok şiddetli olmazsa. Üç şeriatta amel edilen bir aslin altına giriyorsa eğer, yani bunun bir aslı varsa şeriatta o zaman amel edilebilir. Dikkat ederseniz bu hadis, bir, zayıflığı çok basit bir zayıflık değildir. Öyle değil mi? İki, e, şeriattaki bir aslin içerisine de girmiyor. Aynı zamanda bu hadis. Üç, fedailüle amel de değildir. Yani faziletli ameller babı da değildir bu. Haramlık ve helallik bildiren hüküm bölümüdür. Hükümlerde de haramlık ve helallik Enin, haramlık ve helalliğin sabit olabilmesi için mutlaka ne lazımdır? Mutlaka e, hadisin sağlam bir hadis olması lazımdır. Bu bölümü yani öğrendikten sonra şimdi burada bir şeyler anlattı böyle belki anlaşılmadığı için oraya da bir kısa değinelim. E, dedi ki işte Elbani bu hadise zayıf diyor, mevkuf diyor, münker diyor. Zayıf hadis nedir? Kendisinde sıhhat şartlarını bulundurmayan hadise zayıf hadis diyoruz. Hadisin sahih olabilmesi için ne lazımdı? Beş tane şart lazımdı öyle değil mi? Bu beş tane şarttan bir tanesini kaybederse hadis komple kaybederse ama. Mesela ravi nedir? Adaletli değil. Yani ravi'nin adaletli olması lazım demiştik ya. Beş tane şart say bakayım efe. hadisin sahih olması bir için. De i̇llet hmm. hmm. işte, datus, yani, sahih, sahih tamam. Ee, adalet 4 oldu. oldu Başka Muttasın onu da söyledi Başka, say. Bir dakika bir dakika bir daha say Hadiş, Tamam. Tamam. olacak olmayacak sahip olacak Şaz sahip Şaz olmayacak öyle değil mi Bunlar hadisin sahip olması için Gerekli Mesela diyelim hadise aldık elimize Hadiste dapt söz konusu değil Yani Zavi hiç alakası yok. duyduğun ezberlemesi mümkün değil. Bu hadis ne olur? Zayıf hadis olur. Sayı şartlarını kendine barındırmadığından dolayı. Ama diyelim ki bu şartlardan biri kaybolmazsa kökten sadece biraz azalırsa yani adamın zaptığı çok kuvvetli değil de orta dereceli kuvvetli olursa ne olur? Hasan hadis olur o zaman da. Öyle değil mi? Zayıf hadis bu. Mevkuf rivayet ne? Sahabenin Sahabeye isnat edilenler mevkuf rivayetler. Ee, bir de ne var? Bir de münker olan rivayetler var. Münker olan rivayet deney, ee, zayıf olan bir ravinin güvenilir olan bir raviye muhalefet etmesine ne diyoruz? Ee, münker diyoruz. Başka tanımlar da yapılmış aynı zamanda münkere. Ee, mesela ne demişler? فَالْمُنْكَرُوا رَابِينَ بِهِ غَذَا تَعْدِلُهُ لَا يَحْمِلُوا التَّفَرُّرُّٰهِ Çok aşırı zayıf olan, adalet sıfatı olmayan bir adamın bir hadis'te tek kalması diye de tanımlamışlar. Aynı şekilde mükeri öyle bir tanım da geldi aklıma. Şimdi bir de burada başka bir durum daha var, i̇bn Hibban. Yani İbn-i Hibban bir adama eğer güvenilir diyorsa ve İbn-i Hibban bu sözünlere tek kalıyorsa, alimler bunu ne yapmazlar, alimler bunu almazlar. Niye? Çünkü İbni İbban mütesahil grubundandır. Yani insanlara hükmederken, insanlara işte bu adaletidir derken, mütesahil davrananlardan. Çok kolaycıdır. Kolay bir şekilde insanlara. Böyle diyor. Bundan dolayı İbn İbban'ın birini övdüğü zaman, birini tadil ettiği zaman, tek kalırsa eğer alimler bunu ne yapmıyorlar? Alimler bunu kabul etmiyorlar. Şimdi bir de burada ayrıyeten ne var? Konunun, yani Bir önceki konuda öğrenmiş olduğumuz bir kaidenin uygulanması var. O da Velev bu sahih dahi olsa yani bu şey sahih dahi olsa peygamberimizin fiili olduğundan dolayı vücubiyete veya haramlığa ne yapamaz? Delil olamaz. Çünkü vücubiyete ve haramlığa delil olabilmesi için emir veya nehinin olması lazım demiştik. Bu ise nedir? Bu ise sadece mücedred bir fiildir. O da sahih kabul edersek. Ki sahih de nedir? Sahih de değildir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok inşallah. Tamam buyur bakayım. İmam Buhari ve başkalarının Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her durumda Allah'ı zikrederdi demiştir. Kur'an okumak Allah'ı zikretmenin en kamil şekillerindendir. Bu hadiste her durumda zikrederdi ifadeci genel olup bunu tahkik eden bir ibare gelmemiştir. Değil Şimdi ee, burada da yine aynı böyle bir durum var. Peygamberimizin her halinde Allah'ı zikrettiğine dair rivayet. Şimdi her halinde Allah'ı zikrederdi ne ifade ediyor? Umumiyet ifade ediyor. Peygamberimiz her halinde Allah'ı zikrederdi. Birinin gelip bu umumiyeti özelleştirebilmesi için aynı şekil bir delil getirmesi lazım. Aynı kuvvette bir delil getirmesi lazım. Öyle değil mi? <gülüyor> bu da olmadığından dolayı, yani bu umumiyeti bozan bir şey olmadığından dolayı o zaman nedir? Bu umum, umumiyeti üzerinde kalır. Allah her halükarda zikir edilebilir. E bu da aynı zamanda bize bir kaide verir o zaman. Bir konuda, bir nas, eğer umumiyet ifade ediyorsa, genel bir e, anlamda ruhsat veyahut da genel bir anlamda insanlara insanların önünü açıyorsa, birinin onun önünü kısabilmesi için, yani onu özelleştirebilmesi için delil getirmesi lazımdır. Öyle değil mi? Delil gelmediği müddetçe umumluk, yani genellik tekrardan umumluğu üzerine sabit kalır. Gülük olarak Kur'an'a dokunulmayacağını söyleyen alimler de, Doğrusu bu kitap sadece temiz olanların dokunabileceği, saklı bir kitapta mevcutken alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'dir. Vaka 77-80 ayetine delil getirirler. Lakin bu ayetteki ki zamir, ayetlerin siyahından da anlaşılacağı üzere levh-i mahfuza aittir ve temiz olanlar ile kast de meleklerdir. İbn-i Abbas, Enel, Mücahid, İkrime, Said bin Cübeyir, Rahab, Cabir i̇bn Zeyd, Ebu Nehi, Süddi, Abdurrahman i̇bn Zeyd, İbni Eslam ve diğerleri de böyle demişlerdir. Şimdi başka bir delilleri bunların. Allah Azze ve Celle'nin işte o kitap sadece temiz olanlara dokunabileceği saklı bir kitapta mahfuzdur demiş olduğu ayet-i kerime. Şimdi buradaki ayet-i kerimede bir kitaptan kasıt nedir? Yani bir defa onu anlamak lazım. Kitaptan kasıt Levh-i mahfuz mudur, Kur'an mıdır? Ayet-i kerimenin siyakına, sibakına baktığımız zaman Allah levh-i mahfuzdan bahsediyor. Fi levh-i mahfuz diyor Allah Azze ve Celle. Levh-i mahfuzdan bahsediyor. Kitaptan kastın ne olduğu belli değildir. İki, temizden kastın ne olduğu da belli değildir. Yani biz daha önce demiştik yani temiz lafzı müşterek bir lafızdır. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette temiz cünüplükten temiz olanla da kullanılır. Abdestlilikten temiz olanla da kullanılır. Ki küfürden e, hali olana da kullanılır. Yani müşterek bir lafızdır. E müşterek bir lafızın da hangi tarafa hamledileceği ne değildir demiştik. Belli değildir. Ta ki bir delil gelene kadar. O zaman hem kitaptan tam net belli değildir. Hem de temizden kasıt ne değildir. Hem de temizden kasıt belli değildir. Bu da delil olmaz. Böyle oldu ondan dolayı. Ayrıca cülüp olan mümin Ebu radıyallahu anh hadisinin geçtiği gibi necis değil temizdir. Ebu Hüleyi radıyallahu anh dedi ki Medine yollarından birinde ben cülüb Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı. İzlendim, gidip yıkandım ve geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nerede kaldın ya Ebu öyle dedi. Ben cülüb idim, temizlenmeden seninle beraber oturmayı doğru bulmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Subhanallah, Müslüman, necis olmaz. Mümin ister cülüb veya hayırlı, ister hafdetsiz olsun temizdir. Ona ne hakiki anlamda ne de mecazi anlamda necid denilemez. Müslüman... Tamam. Şimdi burada e, hani bir de temiz lafzı var ya ona temizden başkası dokunamaz diye. Müslüman cünüp bile olsa necis olmaz ki. Müslüman yine temizdir zaten. İşte bunun delili de nedir? Ebû Uleyh'e peygamberimizden saklanıyor. Peygamberimiz nereye kaybolduğunu soruyor. Ya Resulallah diyor ben işte cünüptüm hani o halde senin yanına gelmek istemedim. Peygamberimiz diyor subhanallah innel mu'mine la yencusu. Yani mümin necis ne olmaz? Mümin necis olmaz. Subhanallah diyor Peygamberimiz. Müslüman her harukarda nedir? Müslüman her harukarda temizdir. E cünüplü Müslüman bile, e, cünüp olan insan bile neciz değilse abdestsiz hayda hayda neciz olmaz. E, o zaman ne değildir? O zaman abdestsiz ve cünüp olan insana temiz değildir. Kur'an'a dokunamaz. E, demek de doğru değildir. Buraya kadar e, genelde bunlar... Ee, yazarın getirmiş olduğu deliller açık olan deliller. Yani konuyla tam açık deliller ama konuyla alakasız deliller. Yani şimdi deliller her zaman iki kısımdır. Muhalifin delili her zaman iki kısımdır. Ya sahihtir, sarih değildir veyahut da sarihtir, sahih değildir. Sahih olur, yani delil sahihtir ama sarih değildir, konuyla alakası yoktur, konuya devlet etmez. Veya sarihtir, konuyla tam bağlantılıdır fakat ne değildir? Sahih değildir. Buradaki delillerde olduğu gibi birçoğu, yani şimdiye kadar zikrettiği deliller, hepsi sarihtir, konuyla bağlantılıdır, konuyla alakalıdır. Fakat ne değildir? Sarih değildir. Veya ayet-i kerimede olduğu gibi temiz meselesinde ee, delil sarihtir, fakat ne değildir? Sarih değildir. Şimdi yeni bir delile geçecek. Buyur. Düşman topraklarını mushab ile sefer edilmesini yasaklayan hadis, mushabın neciz olmakla vaffedilen müşriklerin eline geçmemesi içindir. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği mektupta ayetler yazılıydı. Bu rivayet kafirin ayetler yazılı olan kağıda dokunup okumasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakınca görmediğini gösterir. Ama cünübün musafa dokunmasının caiz olması hususunda açık değildir. Bazı alimler üzerinde ayet yazılı olan kağıt ile musaf arasında ayrım yaparak ayet yazılı olan kağıda veya tefsirlere yahut hayırlı olanın dokunabilse de Mustafa dokunamayacağını söylemişlerdir. Ancak bu yorumun delili yoktur. Zira Kur'an'ın Musaf olarak cem edilmesi de Ebu Bekir R.A. zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu da Resulullah S.A.V. böyle bir ayrım yapmış olmasının imkansız olduğunu gösterir. Sahabelerden de bu şekilde bir yorum nakledilmemiştir. allah Alem. Şimdi önümüzde bizim iki tane rivayet var. Birinci rivayet Peygamber A.S. Bukhari ve Müslim'de Peygamberimizin ee, Kur'an-ı Kerimle düşman beldesine sefer yapmayı yasaklayan hadisi. Yani Peygamberimiz Kur'an-ı Kerimle düşman beldesine sefer yapmayı yasaklıyor. İkinci rivayette Peygamberimiz düşmana mektup yazıyor ve içerisine ayet yazıyor. Mesela Hırak'la mektup yazdığında hangi ayeti yazıyor? Ya ehl ila sevai ve Ey ehli kitap gelin o aramızdaki ortak bir kelimede buluşalım. O da nedir? Allah'a ibadet edip ona şirk koşmayıp birbirimizi Allah'ın dışında rafler edinmeyelim. Şimdi bir taraftan peygamberimiz bunu yasaklarken bir taraftan kendisi ne yapıyor? Bir taraftan kendisi yazı yazıyor. Şimdi o zaman bunu iyice düşündüğümüz zaman ne anlaşılır buradan? Yasaklamaktaki illet nedir? düşmanın Kur'an-ı Kerim'i alıp Kur'an-ı Kerim'e zarar vermesi. Kur'an-ı Kerim'i küçük düşürmesi. Kur'an-ı Kerim'i parçalamaya kalkması mesela. Bundan dolayı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yasaklamıştır. Yoksa bunu gönderirken abdestli, abdestsiz Kur'an'a dokunsun, dokunmasın böyle bir ayrım yapmamıştır. Böyle bir ayrım yapacak olsa Allah düşmanlarına yani kafir olanlara ayet yazıp mektup göndermesi. Öyle değil mi? Bir ayetle çok ayet arasında fark yoktur. Eğer dokunmak caiz değilse öyle değil mi? Bir ayetle dokunmak caiz değilse Kur'an'ı Kerim'e dokunmak caiz değildir. Kur'an'a dokunmak caiz değilse bir ayete de dokunmak caiz değildir. Zaten e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'la düşman beldesine seferi yasaklayan hadislerin bazı rivayetinde mekâfete en yenâ lehul adû diyor. Yani düşmanın onu almasını şey gördüğünden dolayı, korktuğundan dolayı yani düşman Kur'an'ı Kerim düşman eline geçer diye. Hatta bak yanlış hatırlamıyorsam. Allahu alem İbni Abdülber. Ee, düşman Kur'an-ı Kerim <gülüyor> kendine güvenen emin bir topluluğun içerisinde düşman beldesine giderse bunun caiz olduğunda icma olduğunu naklediyor. Allah-u Alem. Yasaklananın az bir topluluğun yani Kur'an-ı Kerim'i muhafaza edemeyecek olan topluluğun düşmana karşı Kur'an-ı Kerim'in kerametini koruyamayacak olan topluluğun e, Kur'an-ı Kerim'le sefer etmesini yasak olduğunu Allah-u Alem yanlış hatırlamıyorsam Allah en iyisini bilir i̇bn Abdülber böyle bir şey naklediyordu. Ondan dolayı ne diyoruz? E, mushafla düşman beldesine e, e, gitmenin yasaklanması cülüp olan insanların Kur'an'a dokunup dokunmamasından değil, Kur'an-ı küçük düşürülüp e, ayaklar altına alınır veyahut da parçalanma korkusundan dolayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bunu yasaklamıştır. Çünkü kendisi cünüp olan, abdestsizli olmayan insanlara mektup yazmıştır. Ve bu mektubun içerisinde de Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'i de yazmıştır. Buyur hafim. Netice olarak diyebiliriz ki, abdestsizin, cünüp veya hayız olanın, Mustafa dokunmasını, Kur'an okumasını yasaklayan bir delil sabit olmamıştır. Ehl-i Sünnet bu konuda icma etmemişlerdir. Bu konuda yasak ifade eden bazı hadisler rivayet edilmişse de, bunların hiçbirinin sahih olmadığı hadis uzmanlarınca tespit edilmiştir. İbnu Abbas radıyallahu anh'a göre o cülüp kimsenin Kur'an okumasında bir biç görmezdi. Sahip bin Cübeyl, İkrime, Davud, İbn -i Hazm, -i Buhari, Tabari, İbn Münzir ve başka alimler cülüğün Kur'an okumasında sakınca görmemişlerdir. İbrahim el nehaî hayırlı kadının ayet okumasında sakınca yoktur demiştir. İbn Hacer'in fetvada belirttiğine göre bunun benzeri İmam Malik'ten de rivayet edilmiştir. Lakin daha önce de verildiğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine verilen selamı abdestsiz olarak cevaplamamış, Allah'ın Esselam ismini abdestsiz olarak anmaktan hoşlanmadığını belirtmiştir. Bu da abdestsiz ve cülüp olarak zikir veya kıraatın caiz olmakla beraber müstahap olanın abdestsiz alınması olduğudur. Zira her vakit abdestsiz olmak ölmüştür. Kur'an'ı abdestsiz okumayı ben eden herhangi bir rivayet sahi olarak gelmemiştir. Ki onu abdestsiz okumaya mekrut diyelim. Sonuçta da açıklamaya lüzum yok. Gördüğünüz gibi bu konuda ittifak edilmemiştir. İttifak edilmediği için de konu iptilaflı bir konudur. Fakat en efdal olanı nedir? En efdal olanı kişinin Allah'ın şiarlarını yüceltmesidir. Çünkü bu kalbin takvasındandır. Kur'an da Allah'ın şiarlarındandır. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki Müslümanın ee, ne yapması lazımdır? Müslümanın abdest alırken dikkatli olması Kur'an okurken dikkatli olması en güzel olanıdır. İşte ama abdest almadan Kur'an okuyan adama kimse niye Kur'an okuyorsun da diyemez. Ve da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.